bu Ramazan'ın ilk günü olmak münasebetiyle Ramazan'la ilgili ilk baş kutusu sizlere nakletmeye çalışacağım. Sözlerine başlamadan önce Evvela mehassaten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem azelsinin ruhu saadet için sonra bütün Enbiya ve mühdelinin ruhları için Peygamber Efendimiz'in ashabı kiramının etbaını ve gümle evliyâullâh'ın saadetinin ruhları için, krema-i dininin için ve uzaktan yakından şu bizim toplantısına gelmiş olan siz kardeşlerimizin asilete intikâr ve irtiâl eylemi falan bütün çevdiklerinin ve yakınlarının dokları için biz hayatta olan mü'minlerin de sıhhat, afiyet, sahâbet, selamet hocalar olmamız ve bütün atime ile huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmanız için bir Fatiha bir şiddetli şey. Okuyalım. Bu mübarek ayı tümümüz hakkında da feyizli, bereketli, faydalı eylesin. Bu ayın tutuklarından maddi manevi kazançlarından cümle istifade etkisi. O nedir? diye sorulsa, herkes buna kadar basit bir soru diye düşünür. İşte yemek yemeyip akşama kadar su içmeyip akşamüstü işte iftar etmek, teycenizde ya sudan sonra kılmak gibi şeyleri hatırlar. Fakat orucu bir de hikmeti var, sebebi var. Neden zorlanır Zalafi Zeynep'in bize orucu demirmiş? Hocamız demin namazın arkasından mihra bilge okudu. Bizden önceki müddetleri de faz kılımış orke. Bitibe aletli sıya, kemal kema, bitibe aletli dinin kaderi. Sizden önceki müddetleri nasıl faz kılındı ise size de o iş faz kılınır. Siz de o iş kefil senetti. İnsan ordunun asli bir ihtiyacını karşılayacak bir derdinde ilaç olacak, merhem olacak bir devam her devrin ümmetine elde edilmiş. Nedir bu? Gayetsiz hikmeti. Daha önceki konuşmalarımızda da mütaat bir defalar çeşitlik yükseltli sözleri münasebetiyle dert etmiştik ki insanoğlunun içinde nefis verilen bir varlık var. Bu nefis Kur'an-ı Kerim'de hatta ayet-i kerime ki ''Kalb et vehamen Kim bu nefsini temizleyerse, de, kendisini yani fark edebilirse, nefsini temizleyerse, temizleyerse, temizleyerse, felak bulur. Felak Fakat bu kâbem e kim buna muvaffak olamazlar, nefsi böyle temizleyip hastalığı terbiyesi edebilir, örtülmemiş, nizama çakılmamış bir olursa, o da çok büyük perişanlar uğrar diye ayetlerine bildiriyor. Ve bizim hepimizin boyuna bir borç olmuş oluyor böylece nefsimizin kötü taraflarıyla uğraşmak. Ne deyiz? insana değişen tabiatlar gösteriyor. Normal olarak her insanda havaliyle kendine edilmediği zaman minnun nefretle emma ve tübbi insanlara çok çok kötülükleri emrediyor. Kötülüklere sert edecek bir tesir oluyor. İstiyor rica eder. Bir şeyler. Bir anda onu yapıyor. Böylece kötülüğe yönelmiş, kötülüğün içine düşmüş oluyor. Onun için Yusuf Aleyhisselam gibi, Allah'ın sevgili bir peygamberi bile ve mağdurdu o nefsini. Ben nefsimi keşfet etmem. Ben nefsimi bir daha etmem. Onu korumayacağım. Sözler sonra ben nedir hoşum, nedir hoşum diye bir şey yapma. Nefs, nefis kötüdür. İnsanlara kötü bir devreder diyor. Demek ki kolay bir şey değil, terbiye Nasıl terbiye <gülüyor> olacak? Terbiye olmak, gündar olmaktan birbiri Yani tek dinleci yok. Yarın bağda, tüyde, oha, oha, iki tersen, tamam şifa olur. Böyle bir dinleci yok. Nefsin terbiyesi gündar olmaktan birbiri. Bu ne demek, bu nasıl bir söz? Bu söz şu manaya geliyor ki, bizim dinimizin zaten bütün emirleri, yasakları onu adam etmeye yönelik. Yani bütün e, dişmiş orada zaten. Çünkü onu zaten terbiye edebilen, âleni yola sokabilen zaten kurtuluyor. Belah dedi. Belahın ve bağlı olduğu için, bir itibar etlerinin asla ezası, durulmasının sebebi, inceledikse nefsin bir tarafını düzeltmek olduğu anlaşılıyor. Şimdi, oruçta, biz bunun nefsini terbiye eden ilahı, bu araçlardan, aletlerden, çarelerden, devallardan, ilaçlardan birisi. İnsan bu iki durumun hepsini terbiye oluyor. Nasıl terbiye oluyor? İnsan bu durumun hepsi. Hani geçen akşam çok sinirlendim. Kendime hakim olamadım. Evde hepimiz bir gürültü patikte oldu. Şu kadar tabak kırıldı, bu kadar travmatik oldu. Bu kadar cantruk etti kendisine hakim olamadık. Kendime hakim olamadık diyorum ya. Kendisi dediğimiz şey, işte o Arapçadan nefis demek. Kendisine hakim olmayı öğrenecek Kendisini tutmasını öğrenecek. İçinden gelen bir duygu, kışkırıp taşıp geldiği zaman dışarıya kendisini tutmasını öğrenecek. Bu kızgınlıksa kızgınlığını yutmayı öğrenecek. Bir istek de o isteğin Allah-u Teala özellikle bir kızartına uygun olup olmadığını öğrenecek. E, bu nasıl sağlanır? Allah'ı daha rahatsız edilip yarattığı için her şeyi çok güzel biliyor. İnsanlara yavaş yavaş yavaş yavaş kendi nefislerinin, istedilerinin karşısında şey kuvvetliyle durmak, geri çekilmemek, onu yenmek özürlüğünde yetiştirmek için nefsin istediği şeylerden birkaç tanesi var. Herkes kavuşturur, herkes yemek ister. öyle yemeye baktım, akşama öldüm, bayıldım ama çok iyi, çabuk topreğime başlar şey yapma. Su içmezse, eyvah tuzakların kurudu bilen demeye başlarız. Ve ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri, insan oğullarını erkekli kadınla yaratmış. Belli bir çağ geldikten sonra evlenmek, diye Peygamber Efendimiz'in bir sünneti oluyor. Böyle olmazsa o duygu da insanın bütünlükten kötülüğe sevdi. Diskoteksel, bağırlar, eğlenceli yerleri, ölüyorlar, şunlar bunlar, her türlü bilak kötülük o duyguya dönemiştir. İnsanın karşı yüzündeki etkisi cinsel erkeğe karşı duyduğu o duygu bilinbiye edilmesi, ama o bilinbiye de, edilmesi istediği yolda kullanılmazsa, oradan yakalıyor nefesimizi anlam. Şüphe çözülüyor, birazdan bir sokuyor. Bu sokuyor, başka yerlerde berbat ediyor. Demek ki e, karşı kente karşı duyulan altı yeme, içmek fazlattı. Bunlar herkeste çok bahsi olan duygular. İşte Mevlabin yaratıcımız için herkesin müşterek hususu olan bu istedeli yeme hususuna bize talim yapıyor o ayet. Hadi bakalım. Ben uyurdu, ben emredip ee, beni kıldıysam, eğer bana ihtiyar aldıysa şeytan, eğer beni sevmek istiyorsa şeytan, eğer bana bana iman ettiğini görüyorsa, işte imanının değeri. Hadi bakalım, şu herkesin ihtiyacı olan yeme, giyim için tarafa koy bakalım. Bir tarafa bırak, sıcak da olsa, soğuk da olsa, zayıf da olsan, şişman da olsan neyde? Eğer yani öbür tarafa karşıda evli de olsan, tek da olsan karşı tarafa öbür kişinin karşıda kendine bir haksı olmaz mı? Bak, en cüretlilik duygularımızı yapmamayı keser diyor. Biz de Allah'ımızın tutkunumuzla yapmamayı çalışıyoruz ve hakikaten hafif bir itimak oluyor. Neden? İsrarı var bu işin. Bu ayda Allah Teala ve Celle Hazretleri bundan bu işe alıştı diye. Bu ayamız kolaylıkla biraz olmuş. Mesela buyuruyor ki, bu ayda şeytanın azınlıkları bağlanır. Demek şeytanın şerri belletmesi için görmediğimiz manevi bir düşman olan şeytan bağlarını bir buharla bizi kışkırtan bir şeyse yok olmuş oluyor. Efendim, gün kapıları açılır. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır diye buyruluyor. Asılı bizim dışımızdaki dünyadan Allah-u Teala Hazretleri biz bu kendi kendimize hasip olma işini rahatlıkla yapabilirim diye tedbirler sürprizmiş. Bizi azıda bize ortadan kaldırmış. Biz de hafifadan Ramazan geldi mi bir meleki geliyor. As asabi de olsa, sinirli kimse de olsa. Yani ben yani başka zaman, birazcık sigara vermesenler, 7 ayağı sigara alalım, Ramazan'dan hiç aramadık. Başka zaman o korktuduk şeyler, parla, sabahdan ne bakarsın, uçuşamış. Böylece bize, Allah-u Teala Hazretleri, <gülüyor> teteklede bize hafif olmayı, 30 bin talim ettim. Ve 30 bin talim ettikten sonra, hadi bakalım, diğer 11 ayda, senin geril kalan günlerinde bu talibine göre hareket ettik diye, bize bir şey talimli afya haline gelmiş oluyor, düşmanın yerine kolaylığı haklı Yani Müslümanlık, az halis Müslümanlık, Ramazan'a mahsus değil, Ramazan'da kendine hakim olacaksın, talim göreceksin. Lütfen egzersiz vereceksin, Ramazan'dan sonra kolay olacaktır. Ramazan'dan sonra da devam edecek. Zaten bir insanın Ramazan'ın orucunun kabul olduğunun alametiymiş Ramazan'dan sonra halinin devam etmesi. Senin oruçlarını acaba Allah'a daha razı kabul etti mi? etmedi Ramazan sonraki haline bak. Ramazan'daki o melek gibi halini, sabırlı halini, ürün halini... Muhafaza ediyor musun Ramazan'ın arkasında? Değişti. Ramazan'dan önce işte böyle Ramazan'dan sonra güzeldi, şimdi de devam ettir. Tamam. Senin Ramazan'daki ibadetlerin oruçların kabul edilmiş. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ramazan, insanın ahlimat saadetinin vesilesi olacaktır. Yani o röve mübarek bir ay ve insan bu ayda egzersizini, nicmanını tamam yaparsa ahlimatı kazanabilir. İyi kul olur, iş tamam olur. Onun için Allah-u Teala Hazretleri'nin bir hadis-i kutsu ile bildirildiğine göre ''O iş benim işim için, onun mükafatını da ben vereceğim.'' çok kıymetli oluyor. Oruç. Çünkü zaman dışarıdan görülür. Bak adam oturmuş, kalkmış diyor, elde ediyor, yıkıyor, selam vesaire. Aç, işte yola koyulmuş, belli olur. Zekat verirken görülür. Ama o insanın kendi içine ait bir şeydir. Onun yapılıp yapılmadığı Allah'a ait bir şey olduğundan, dışarıdan belli olmadığından, dış bakıştan bir insan oluşumu değil mi anlaşılmadığından, Allah-u Teala buyuruyor ki, oruç benim için yapılmış bir ibadettir. onun mükafatı bana aittir. Bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, misfak kullanın. Benim yanıma dişleriniz sapsarı olmuş, ağzınız pis pis kopar vaziyette gelmeyiniz diyor. Misfak kullanmayı emrediyor. Fakat oruca değilse, buyuruyor ki, vellezî nefsi diyelizdi. Ne kabul edilir, <gülüyor> kainat ya da in'de Allah'ın imzaladığı miskil. Allah'a imin ederiz ki benim ruhum, kudreti eline Allahu Teala Hazretlerine. Andolsun diyor Peygamber Şerif Allah'ı yükseltmektedir. ağzının kokusu, o mı çiğni çiğni? Oruç tekimci bir şey yemedi. O koku Allah'ın imzaladığı bir kokusundan daha. Ve ki, Allah, Hazretleri, Allah Azzele Hazretleri Celle İllemâ yediru şembetekû ve ta'amahû ve şerâbetekû ve şerâbetekû ve eczni Es-savmû nîvâ Bu adamcağız, bu adamca, kulun şesresini, nevetini, benim hatırım için terk etti. Sadece benim hatırım için terk ettir. Hâzır, oruç benim değil. Onun mükevâzına de bana ait olur. Biz baştaki elimeyle de söylemek gerekirse, biz de sabrılar sabretmeye alıştıran bir şey, ibadet. Sabretmeye alıştırıyoruz. Yemek var, sofra önümüzde belli varlığa sabretiyoruz. Sinirler siliyoruz, kızmıyoruz, bağırmıyoruz, Sabra alıştırıyoruz diyoruz. Sabır da, dinimizde çok önemli olan duyulardan birisidir. Hani i̇nsan cevabı her zaman bir de namaz kılmaktan, kurnan okumaktan kazanmaz. İnsan güzel huyla da o kadar çok cevap kazanır ki bütün geceleri sabahlara kadar ibadet eden, bütün gücünden akşamlara kadar ibadet eden İnsanın yüksek merkemesini Allah iyi huylu bir insan çıkartır. Gel sen iyi kurursun, sana şu rütbeyi üstane diye her yükseklere çıkartır insanı, iyi huyu sayesinde. İşte bu iyi huyların başında sabır gelir. İnsan sabırlı oldu mu elinden cinayet çıkmaz, ağzından çirkin çıkmaz, komşusuyla kavga etmez, FETÖ'ye tahammül eder, iyilik ve mukabele eder, herkesin tarafından sevilir sevilir, bu halde sabır dinin yansıdır. Hazreti Seyreti ne kadar güzel bir hakikati ifade ediyor. Dinimizin yansı sabırlı mı yoksa şükürtür. Bunu daha önceki derslerde de bir münafeme geçmiştir, münafetmiştir. İnsanlar ya götürseniz, dünya hayatı ise imhan, yedi sırası, biz burada 70-80 imhanı olacağız, ağzına geçeceğiz, ol. ondan sonra imhan çağrıtlarımız, deklerlerimiz açılacak, okunacağız da, ona göre ceza veya mükafat alacağız. Bu imhan da soruların bir kısmı tatlıdır, hoştur. Allah'ın lütfen, ilimler verir, zenginlik, bolluk, ferahlık, neşer vesaire, o zaman imhanın cevabına sorulacak, şükürler olacak. Çok şükürler olsun hiç layık olmadığım halde bana bu nimetleri izah edebiliyorum. Hiçbiri yaparım yok. Ben ki bunları kazanmaktım. Sen vermesin senin Mümkün mi? Ben bunu Bak falan deriysem benden daha iyi bir kurulunduğu halde yok ama işte. Sen bunu hükmetmişsin, vermişsin. Çok şükür. Dediği zaman tamam. İmdanı başardık. Üzüntülü şeyler dengelir Usul Arbaşa. Yani Usul'an ben iman ettim dedikten sonra rahat edecek manası yok. E, biz Allah'ın sevgisi şu bir insanlarımız o halde niye güzel peki hiç gelmesin. Her bir günün bayramı koşu değil. Ya Atatürk'ten sonra en yüklüdür, en yaşlıdır Ahmet Alpler'de ayıttılar. İnsanlar yanlış bilin düştüler. Şöyle mi sanıyorlar? Ben ne bittin zaman Allah'a inandık dedikler dedik zaman dedik dedik. hiç insanlara zarar hiç başlarına çıkıp gelmeyecek mi sanıyorlar bile? Haydi söyleme, bilmiyor. Hayır. İnsanlar iman ettikleri, daha sonra da çeşit çeşit imanları gerçek mi, değil mi, kuvvetli mi, zayıf mı diye, onu ölçmek için Allah imtihanlar veriyor. Bina arada, dünya hayatının bir kısım hadiselerde acılaşıyor. Hepimizin başına geliyor. Yani bu acı hadise, Müslümanlar gelmeyecek bir şey yok. Hatta dersine firafın hiç başı ağrımamış diye yazılacaklar. Allah'a ağrıcı kendisi ne kadar edebsiz bir şey bana Kapının, Mısır'ın yüzü benim değil mi, bu nedirler benim değil mi demiş, o kadar hedefsiz, kısaf, terbiyesiz. Fakat hiç başı ağrımamışlar. Yani demek ki bu dünya kıymetli olmadığı için Allah burada şey yapıyor, Müslüman'a da sıkıntı geliyor. Yine çok bilgiyle çok tekrar edilen bir söz vardır ki, insanların, sıkıntıların, bilgisayarın en büyük teylenlerle verilir. Ondan sonra sabreti tutar edilir. Ondan sonra ötekilerle, derecede öte, ona sabrettikçe derece alır, işte. Belaların, imtihanların büyük bir sıkıntı ve tarzı, hastalık, feraket tarzındaki imtihanların güzel cevabı da sabırlı olacak. Sabredeceğiz. Kim nasip etliyorsa bu hastalık ne arayacağız? Ya da Türkler dedi, de şey değil, şey bulaşıcı hastalık, da şöyle oluyor, böyle oldu. Bulaşıcı hastalık, bulaşıcı da şöyle böyle Doktor hemşire niye hasta olmuyor, yanında durduğun Allah nasip etmişler, hasta şey, olmuştur, sabredeceğiz. Şimdi yakın mı öldük? E, bütün insanların dünyadan mı kalacak? Her gene Kuran'ın Burası ikamet yeri değil, burası mülakat diyor. Elbette kesinlikle. Ne yapalım? Kanun verir. Doğa ölecek. Onun için o acı bir çekecek insanın başlayabilir. Efendim kişi maske etmedi, felafet efendim, ticaretidir, mühendisinden. Tükkakar da etler, mühendisinden. Ne yapalım? İnsan olmuş. O zamanlar onlar İşte bu sabrı bize öğretiyor. Dinimizin neler olan? ev kurancı olan bir kuyu bile tarif ediyor. İnanıyla bu duygu ile hareket etmemiz lazım. Sabır tabi çeşitli yönlerde olur. Niye sabır edeceğim ben? Başıma sıkıntı geldiği zaman bağırmayacağım, çağırmayacağım, isyan etmeyeceğim, idrar etmeyeceğim Allah'tan elde etmenin takdirine. Böyle bir sabır olabilir. Bir başka sabır içerisi daha var, müdahalara karşı kendimi koyacağım, düşünmeyeceğim kendim bir müdahalara. Evet, i̇çki çok benzeyli diyorlar. Ne kadar özet olurdu. Arap'la çok. Şurada eylem çok güzel bir program var. İlkan Amerika'dan datör gelmiş. Bir önce yerden falanca gelmiş. Yani ı, içki, zevk, sefa, çalgıların en güzelleri gelmiş. orkestralar gelmiş. Buradan, hadi buyurun. Ne kadar sefalı olursa olsun. Allah orayı yasak etmiş bana gitmek için. Kötülüklerden alıkoymak. Yani insanın hepsi de bazen çeker. Yani isteyebilir ama kendilerini tutması. İşte günahlara karşı sabıra da, sabıra da insanın kendi azalarını, günahlardan korumasını da bizim dinimizin tâdiri olarak takva, e, takvâ tâdiri alınca insanın. Ne yapıyor? Günahlardan kendisini koruyor. Bir günü haramdan koruyor. Yani, diğer azalarını, her azalarının kendine mahsus olan yasaklarımızdan koruyor, günahlarına düşürmüyor, günah manasıdır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki daha bir de kürteste kur. Muhtemelen ki oruç tuttuğunuz takdirinde takvaya erişirsiniz, takva etli olursunuz. Demek ki orucumuzdan gayet bizim takva edilir, sabırlı bir çiftler Demek ki biz bu Ramazan'da yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle sinirlenmez. Denizleri, aklı adını düşünen, Ağzaladık günahlardan olmayan bir kimse olacaktır. Böyle olmakta oruçumuz fayda vermemiş demektir. Peki hocam, insan oruç tuttuğu halde orucunun fayda vermemesi olur mu? Olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis içerisinde buyurmuş ki, nice oruç tutan insan vardır ki akşam kârı hiç yok. Sadece aç kalmış, tutuk kalmış, hiçbir kâr yok. Açlıktan, sıçırlıktan başka hiçbir çağrı şey yok diye bildiriyor. Demek ki o gün bir takım incelikleri var, böyle sadece yememeyiz, içmemeyiz diye. Efendim, hiç bitmiyor. Şimdi, işte bunlar nelerdir? Biraz da o saat üzerinde duruyorlar. Tamam, yemek yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Sabahtadır yemeyeceğiz, baktıklar. Su da içmiyoruz, tamam. Fakat başka ne var yani? politik üç desafet kapalı olmak olduğuna göre sabırlı kimse olmak olduğuna göre kendimizi tutabilmeyi öğrenin kendimize. kendime hakim olamadım birazını <gülüyor> ortadan kaldırmak olduğuna göre ne yapmalıydık? onun için büyüklerim demişlerdi bir katul batas ve hep bizim Ali nazar. Ve nefisliği, ve nefisliği, ve nefisliği, ve nefisliği. İlk valide de göğüde tutuyoruz. Göz ne yapacak? Göz kendisini koruyacak. Her tarafa bakışını açmayacak, Haram olan, yasak olan değerlere bakmayacak. Ve kalbini meşgul edecek şeylere yöneltecek. Şimdi Allah'ın diziler alıp bu çeşit şeyleri yönelmeyecek. Yani ki kalbin bir bir şeyi var, gözün bir şeyi var. Arama i̇şte, ön önce, açık, açık, bak, mesela finansçı, ne aciz aciz falan. Yani finansçı, bazende de bir şurası bir şurada falan. Neyse artık arama bak. Yapsak yapsak şeye bakıyoruz. Bu olmayacak. Bazen orada yoksa öğren bakalım gözünü kullanmayı, arama bakmamayı öğren. Biz bu harama bakmamaya göreceğiz. Bir de, bu göğe niçin verildiğin sana? Bu bizim bir aletimizdir. Biz bu aletle sevap kazanmalıyız. Hayra bakacağız. Şeyde bakmamak olduğu gibi yok. Hayra bakacağız. Kur'an okuyacağız. Bak, Kur'an da Kur'an okumayı hazırlaştırmamız lazım. Hatimleri çok çok indirmemiz lazım. Bilmediğimiz sureleri tekrarlamamız lazım. Arkadaşlarımız... Biliyorsunuz şöyle ben Kur'an-ı yüzüne bakarak başkasına dinletleniyorum ki kontrol etsinler. Hareket hataları var mı, hız hataları var mı? Kur'an-ı Kerim'i dört yüz bin, bin. öğreneceğiz. Sonra bir de insan dışarıya baktı mı, haram bir şey olmasa bile boş baktığı zaman ettik. Suurunu, kalbini meşgul eder bakış. Kaldı ki kalp o işte. Yani yüksek insanlar, Allah-u Teala Hazretlerinin hatırından çıkarmayacak, kalbinde allah Teala Hazretlerinin ziyade olacak, zihre olacak, zihre olacak. Ve dışarıya baktığı zaman, aa şu minaret boyu ne kadar gözük, aa şu ne kadar içiltin, aa şu bir şekilde ne kadar biçim içistiler. Bunlar boş şeyler de meşgul eder insanı. Böylece ibretten alıkoyar, asıl kalbin, gözünün, şuurun meşgul olması ona gereken şeylerden meşgul ederdir o biçim. Göz arama bakmıştır. Boş, bu nüksüz şeye bakmayacağım, lüzumlu şeylere bakacağım. Lüzumlu şeylerin başında Kur'an'ın derin gibi, günlük sapları gibi şehrin veriyor. Bir de eğer görüyorsa, etrafa bakıyorsan, baktığı yerlerden ibret görüntü, ibret önerine bakacak. Bak ne kadar güzel Allah-u Ka'na'nın Allah deri, haa ot bitirmiş, semreşil yapmış. Su oraya nereden çıkıyor? Allah-u Ka'na'nın deri bu bulutlarla, bu suları nasıl taşıyor? Şu kudrete bak, şu salatın güzelliğine bak, şu çiçerin güzelliğine bak, şu renklerin cefasetine bak, şu çiçekteki kokunun tadı, ıı, bozuluğuna bak. Allah Allah! Hangi de var adı yaptı bunu? Şu meyvodaki taza bak dedi, ee, yani ibretle baktığımızda hayran olur. Etrafındaki baktığı şeyleri güzel gördü mü? Yaradanını sever. Bu etrafı da şeylerin kızı sever, yaradanını sever. Tamam, göz vazifesini yapıyor, doğru gördün Bacap bacak bir şirala atar. Halk şarkıları, memleket kültüleri, batıl oysa gitsin. Bilmem ne şunu bunu sen hani oruç tutacaktın. Atamadın evden o kendini. Kurtaramadın kendini. Ondan sonra da bak seni nasıl şey yapıyor. Gündüz çağır, gündüz akşam gündüz gelme. Diyan etmek. Ancak gündüz parama bakmıyordun. Efendim işte, ne yapayım, asabiliyorsun, kapat, atabiliyorsun, atabiliyorsun, at, kaç tane babayık var, bilmiyorum, böyle eminim girmişten o aletleri dışarıya atabiliyorsa, kitap okuyan, sizin öğrenen, Kur'an iklimini siktirini siktirini, siktirini daşır yapan, yani bayağı böyle bir madalya çatı verdik de onların yolları, bir özlemini istiklal madalyaşı gibi madalyaşı yapmak yani Bu adam kendi arzıyla bilmiyendi, Kendisine hakim oldu. televizyonu elinden dışarı atmış bir adamdır diye madalede. Ne madalede bu? Televizyonu dışarıya atabilme madalede. Peki, i̇şte, yani hocam, televizyon, yani sen geri kafalı mısın biraz? Televizyon şey mi yani, ne olur, alet değil mi? Ne var bunun şeytan neresinde? Öyle bir şey, eski çağırlılardan birisi. Hocanın birisi bağlamaya çatmış da, dımdır dımdır, dım, sal yani bağlamaya. İçinde mi? Dışından. Üskünlük, içinden mi şeytan bunun ne Ne, ne oldu senin kalbinde? Ne oldu? Dımır dımır dımır da dıkşakı türkü. Boş şeylerle var. Şeytanın da bir Şeytan insanın da birçok gibi dolaşıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir oğlum, benim benim adamımın çanta parası tek bir tiki, bir tiki, beş tulum, Kemal'in da de bir Şu şey var. İşte o bakışlar, birer Böyle Şeytanın hoplarında pues, bu bölümlüklerine ulaştırılmış Baktığında açtığınız bir nüfusun bir şeylere ulaştırılmış hoplarından bir ortaya çıkmış dedi Sen baktığınızın kalbinin bir baksatları deniliyor İki kalbinin hayatı Ölüm kalbini tutmuşsa Gidemiz harcayız eden bir şeyleri Maneviyatlar da nevi kalmaz Peki bakmazsa insanı tanılamak Şeytani bakışında sağlıkla kapatmak ne O zaman hemen tenebiyatlar Havva bilen daha Allah'ın Korkusuzlar, Allah'tan korktuğunuz, hısahtan korktuğu için. O zaman ama bizleri kendilerini dinleyelim. Ata Allah'ın derece de Öyle bir iman verildi Allah'ım. Biz de diyor, Egemmel de Ruhi kancısın tadını böyle kalbini tanıdık. Zabağında ziyaret, iman tadını duydum neyi tanıdık. Hepsindir. Diyor musunuz? iman tadı bir mal şekerlerde bulamadım çünkü bu bahçede bir O tadı bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir de Ben de bilin. de dur. Yalnız konuşmaz. Alif yani sözünü vermeye, hataliklerin düzeyine sark etmeye. Gördüğünüz şey, gibi bir şey. Yalan yeri gibi bir şey. Ve bir şey. Bir şey. Şesletle bak. Bu peşin orucunu, o bir suya orucunu iptal ettirmek gibi zarardır. İptal etmiş gibi, o yermiş, su içmiş gibi orucuya da zarardır. Demek evet, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri böyle buyurmuşsa o zaman onu sadece dengememek, içmemek değil bilmek, dengesine harç olmak demekmiş. Burada biz devirden beri gözden bahsettik. O hadisi şeride, bil, bil, bil, bil, bil. Bu hadisi şerifte bir gelişmiştir. Bu hadisi şerifte bir gelişmiştir. Çünkü bir şey söyledik dört şey söyledik ki, şey de dille ilgili. Bir bil, yalak Küfür, üç nebiline sözcükle kovdurulmektendir. Dört yalan yere yenis. Bunda ne tür Demek ki Allah bize değil, dili de yalan söylemekten koruyacağız olacak. etmekten başka arkadaşı o yokken arkasından birlikteni çöpe çekiştirmekten koruyacağız. Orası. Hatta başkası bilmedense, bir kişi denese dinle de girer sözcükler. İkram Kapatalım bu mesajı. Biraz oluyor işte. Dinlerce şey çıkarmadan ona ediyor. Ondan sonra söz taşınmış oldu. Ahmed sana çok güzel, Ahmed sana at tuttuk şöyle şöyle dedi. Valla çok şaşırdım zilay. İşte şahı suruğunda ne olur? İşte şahı suruğunda ne biliyor? İşte şahı suruğunda ne oldu. Oğlucunu oldu. böyle dedi. Şimdi o bilmiyor. Biz bu kadar o Muhammed'e kurulacaklar, Arap'ı boğuldu. Kovuculuk yaparak, yaklaşımına, birbirimize düşünecek. Halbuki bir evinde insanları birbirine düşürmek değil, insanları birbirine sevdirmek var. Mühimmet-i Muhammed'i ayçlamak değil, birleştirmek var. Sabih edeceksin de Müslümanlar birleşecek. Diğer araya geldikler, bak. Daha yakında neler çekiyorlar? Mücret kaftesi, ne düşürdü? Beyni gülder. Gördük, büyük başlıklarmış. Araplar ne çekiyorsa ayrılıktan çekiyor Bak, biz bu taşın da olsun bu bir yerde, uzun bir elhamdülillah rahatız, karnımızda şey var, hiç endişe etmiyoruz neden akşam mıca? Sonra her zaman kişiler daha bol, kebilibi çeşitli olan da kızakmanlarla dolu oluyor diyeceğim. Yerobeyur'dakiler ne yapıyor? Onların kebilibi ne sıkıntılar, ne öldüler, haymal oluyor. Ne insanlar ne hasaretler oluyorlar, ne canlar o sıcaklarda bak burası bu kadar sıcaklarda. Ben çok daha fazla sıcaklarda. Hayır başkasının toprağına tecahid etmek yoktu. İsrail ve hoş. O... Kanada da destekliyor, başkasına da destekliyor. Neden? Arapların bütün teknikleri, ihtilaflarındandır, yani gelememelerinden girememelerindendir diyor gazete. Demek ki ayrılık oldu böyle? ve tetnebe, reis hukum, insanın evi gider, gücü kuvveti gider de el alemin maskarası olur, hiç ehemmiyet vermedi. Korkak Yahudi deriz. bizim dizimizdedir yani, korkak Yahudi sözü. Demek ki korkak bir korkakmışız, gider. Biz almışız, getirmişiz İspanya'da, Hristiyanlar kesmeye kalkmışlar hepsini, gemilere bitirmişiz, yazıktır, insandır, Bunun da canı var demişiz. Gemilere bitirmişiz, biz getirmişiz Osmanlı Devleti'ne şeyi. Yahudileri İspanya'da kesilir, kesilirken bizim şeyler, gevincilerimiz Akdeniz'den taşınırsa, Onlar da bizim emrimiz altında yaşamışlar, yaşamışlar. Şimdi bak nasıl asıyor kesiyor. Ondan sonra Hristiyan halancisler de ötekilere yardımcı olacak. Ya. Allah'a dairah hazretleri cümlemizi, aklımızı başımıza değiştiriyorsunuz. Sonra bak, sonra fayda vermiyor. Eskiden duyardık ki Beyrut, Orta Doğu'nun aresidir. Evliliklerin her var. Bak şimdi çok sorumluluk çekip çıkıyorum. Dersizim buradan çekiciyorum. Hiç demiş, bizim evladım demiş. Bizim arkadaşlardan birisi İsrail'e gitmiş de Kudüs'e. Orada bir böyle mescide, aksarda namaz kılmış birkaç sene içerdi. E, millet dediğim gibi. Böyle gözüne yaş gelmiş, ağlamış ondan. Diyor, biz babanlar bu mübarek evler bizi dediği ağlamış. Ondan sonra yanında diyor birisi vardı diyor Elmalı Kemikleri Şifre Türk Müslüman'ın asıldığımiş ağlama evladım ağlama dedi diyor Türk Müslüman etti bana diyor Bunları hep biz yaptık diyor bir liralık yeme beş lira, elin lira veriyorlardı bizde sattın sattık arazileri bize bu adamlar buraya ne diyor demek ki anında olmuyor bir an cezalandır ama sonra geliyor onun için. Biz şurada rahatlayken, iyiyken, hoş gel, Allah'a ahalif kulluk edeceğiz. Birlik beraber ettiğimizi sağlayacağız. Bizimkilerin ufak tefek kusurla bakmayacağız. Senin sakaların neye geçmenin ulan kaşın şöyle, bilmem ne bilmem ne. Biz bize istihaba düşersek düşman faydalanıyor. Dün acıyı yanımıza aldığımız, arkamızdan bize hankemi saplıyorca, bilmem ne kadar yarıp geçiyor karnımız gözümüzü. Ciğerimizi parçalıyor. Onun için, bir bedeliime nam taşımak, insanların arasını bozmak, yalan yere şey yapmak, yemin etmek, küfür etmek tabii, bizim ana hiç yapışmazdır. Belki sözlerimiz yok ama böyle yapmayın da kalp kırıcı sözleri çok söylersin. Çünkü neydi ama kalp kırıcı söz, o o sabah akşam birbirimiz, birbirimizi kalbimizi kırmamız. Ona dikkat edeceğiz, o düşüyoruz, kalp kırmayacağız. Allah tümlemize akılda tutuyor siz kusurlarımızı bağışlasın, görüp de düzeltmek nasib etsin o kusurlarımızın. Kusumet etmeyeceğiz, minakacı el almayacağız. Rak rak rak rak rak rak rak rak. Saat belki konuş, hiçbir ne dediği çıkmadı. O sana darlarsan, ona darlarsan ayrılır, gidersin. Böyle bir yakış olmasa daha iyi başında. Hakluyken minakacı etkilerse insan, Allah cennet-i âlânın yanında yer vaat ediyor bana çünkü, vaat ediyor. Cennet'in avuçundan. Evet. Demek ki bu cahit rahmetullahi aleyhissam'da nübayet edilmiş, aynımızın tehdit olsun diye söyleyelim. Kasbetan ve yüksidan ziyana. El kıymetü el yüklü. İki şey, oğluycu bozan demiş. O, bu kahadan meşhur rahmetinin kıymet etmek, yanaat ölmek. Ne demek yani? Oğluycu'nun sevabı gider. Üçer gider. Onun için gözümüz yok, arama bakmayacağız. Bu zamanda çok olan bir şey. Çak yapmalara çıkan, Allah yardımcısı olsun, arama bakmayacağız. Dili dediğim, bu sayılar veya saymayı unuttuğumuz bu söz ürklerden kollayacağız. Üçüncüsü, tepsis, sevgi, anlis, ıslah, idam, mekruhi. Kulağı da her mekruh, kötü, fena, çiftli olan şeyi dinlemekten alıkoyacağız. Şöylemesi çiftli olan bir şey dinlemek de çiftliktir. Olmaz. Kulağın da vazifesi var, oruçta. Sadece miyle oruç tutmayacağım. Kulağın vazifesi de çiftli şeyleri dinlemeyeceğiz. Şarkı türkü dinlemeyeceğiz. Haram dinlemeyecek. Kıymet telikodu dinlemeyecek. Daha başka şeyler yapmayacak. Söyleyeceğim, oradan günaha girmeyeceğiz. Demin ki Handis şey burada karşımıza geldi. Karim Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem el-bu-taadu ölmüştemi o şerika-i fengizm. Gülfeti yapan kimse de dinleyen kimse de güyahtan ortaktır. Ortakları bile geçtik. Dördüncü şu, bütün azalarımızı göz, kulak, dil. bunun üçünü zikrettik ki bunlar en önemlidir. Başımızlar bize beladır. Başımızda, başımızda bizde, bize düşman da bunlar Günahlar da kullanır, hayırlarda kullanırsak ne yani da, şerde kullanırsak bu göz bize düşmandır. İnnesem a vel basaran ve bu adem fildülün kekane adı meşular göz kulak gözlük, hepsinden Allah soruyor bize gözün nereye kullanılır, kulak nereye kullanılır diye. Buna dikkat ettiğimiz gibi diğer alçalarımızda da dikkat ediyoruz. El, ayak darın daha başka şeyler. Şimdi elle günah nasıl olur? Haracı idicesin, döversin, döversin, elle işaret edersin, alay edersin, bir başka yaparsan işte elle günahı onu öyle yapmayacağız. Ayakla aram yemeyeceğiz, yasak yere gitmeyeceğiz. Böylece onu o günahlardan koruyacağız. Madem bu oruç bize sabrı öğreten bir etmiş. sabırlı olmayı, kendimizi tutmayı, kendimize hakim olmayı, takvayı bize öğreten bir etmiş. O halde felal yemeği çok fazlalaştırmıyız. Öyle diyor yani. Biz yapamıyorsak Allah kusurumuzu affetsin de, felal yemeği helal dinleyin, karnını doyurmayacağız çok, normal, her akşam nere kadar yiyorsak o kadar yiyeceğiz. Diyor ki, Kazan rahmeti daha bekliyorsan, demek o zaman da öyleymiş, şimdiden ahmeti başka aydan hiç bir içilmeyen şeyler, seneden on bir biriktiriliyor, Ramazan geldi mi, oo oo, iptal toprası, toprası masanın üstü doluyor. Hangisinde yüce ne insan? Ramazan'da değişeceklerdi, kilo alman. Olacak. O bir. O kendi medikaldir. O bizim oruç insanı. Böyle yemek yemeyince insana bir üzüncük. Karnı yok sücek. Açlığın biraz acısını elini çekecek şekilde fakirin halini anlayacak. Açlığın ne demek olduğunu anlayacak. Sonra o ıstırabtan o karnı boşluğundan, midenin boşluğundan gönül çalışmaya başlayacak. Gönül dediğimiz, kalp dediğimiz bir lok. Pasif çalışmaya başlayacak. İnsan duygulu bir kimse olacak. Karnı tok insan duygulu olmaz. Karnı doydu mu insan? Uykusu gelir uyumak ister. Ben yani gelip yatmak ister. Şöyle bir köşeye uzansam, misafirler gitse de yatsam bir an evvel diye düşünür. Ya da sahna kalkamaz, şeye kalkamaz, sabaha da kalkamaz, gider böyle. Neden? Karnı doydu mu insan? Onu ister. Aç olacak ki duygulansın, gözleri yaşarsın, Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman, vaal kasallar dinlediği zaman, gerçekleri duyduğu zaman Gözlerinden yaşararsın, günahlanır düşünsün, pişmanlık duysun, ağlasın, mübarek bir zamandır, yalvarsın, yakarsın, aslında ne hissedin Yani İstanbul'a gittim, orada bazı arkadaşlar var, diyorlar ki, kıyamet alametleri gelişti gelişti, gelirdi, yani bu sene artık tamam diyorlar, ben hiç gülüm diyorlar. Yani Çıkar mı çıkmaz bu kaybı, Allah bilir ama, çeşitim, taşıdım, öyle bilmekte fayda var. Öyle bilmekte fayda var. Zaten hepimiz için durumda ayrılır. Acaba bir daha Ramazan'a çıkacak mıyız? Hiç bilmiyorum. O zaman bu Ramazan bizim için en son fırsatlı bu mübarek günlerde ağlayıp, ve riyadık iman edin, günahlarımızı gözyaşı suyuyla yıkarsak Allah'a halk harit bir kul olur, namurda Olamazsak ya bir daha Ramazan'a çıkamazsan harit bir güce olur diye? Olmaz böyle biz yani de olamazsan tarafını hiç Biliğinde tutmayacağız, o tarafa yanaşmayacağız. Altı küt tavsiyesi de İmam Kazanlı Hazretleri. Yemekten sonra da diyor, oruç bittikten sonra, akşamüstü, yine de diyor, acaba orucun kabul oldu mu, olmadı mı diye tereddütte de olacak diyor. Yani böyle tamam Allah benim ibadetimi kabul etmiştir, affı mağbulet olumuşumdur, Allah'ın sevgili kuzları arasından girdim, oh tamam yaşadık gibi bir durumun içine girmesin de. belli değil ki orijin usulüyle mi tuttu, Allah kabul etti mi etmedi mi diye biraz maksum olsun diye böyle dik vermemiş göz Hazretleri cümlemizi böyle orucu, bu manya ile, bu tarzda tutup bunun ayından, bereketinden istifade etmek nimetine ertesin. O yüzden e, şeyleri daha bir söyleyecek, <gülüyor> tavsiye edilecek hususlar var. Mesela, sabırla kalkmayı tavsiye ediyoruz Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Ben, işte bu geceler biraz yaz gecesi olduğundan, akşamdan yatıyorum, tamam, onun için öyle tutabiliyorum. Ama eski ümmetlerle bizim aramızda sahur yemeği tarzı varmış. Yani biz, bizim alamet-i farikamız oluyor sahurda kalmak. Sahur tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz'e. O seher vaktinde kaldık, o sahur yemeğini yiyin, çünkü onda bereketi var diyebiliyormuş. İnsan bu halde ...saatını ona göre bulmalı, bu sahur vaktinde uyanık olmalı ve evet etmeli bir. Bir de insan sahur vaktine kalktığı zaman... ...hazır midesini doldurmaya kalkmışken... ...biraz suylu bir vakitte kalkmalı, yani şöyle yemekten biraz bir vakit ayırmalı... ...gidip atas da almalı, iki veya dört sektat veya daha fazla istersen daha fazla... ...mesela hanım yemeği hazırlarken beyler bunu yapabilir. Veyahut, e, efendim, neyse zaten... Teheccüd namazı kılmalı, çünkü gece vaktinde teheccüd namazı rekâdânî minel neyne kayû minel dünyâ ve mafîhâ geceliğin kılınan iki reketçik namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her <gülüyor> şeyden daha hayırlıdır. Teheccüd namazı, çok hayırlı bir namazdır. Hele Ramazan'da olmalıdır. Öyle mübarek bir vakitte olmalıdır. <gülüyor> o halde o vakit kadir-i biraz bilmeliyiz tabii ki. Hele kişi biraz sahipçi değilsin, memur değilse, esnafsa gecesini, ihniyaya önem vermek. Boş vermeni biraz yani. 11 aydır dünyaya çalışmıyoruz, Çalışıyoruz. Biraz dünya işi işini hafifletmeliyiz. Saat 10'da 11'de gitmeli işe. Neyse artık dinlendikten sonra. O kadar gecenin o vaktinde hem teheccit namazını kılmalı, hem de biraz zikir tespih etmeliyiz. Allah'ım sana hazretlerine yad etmeliyiz. Anmalı. La ilahmeti Allah demeli, Sübhan Allah demeli, Elhamdülillah demeli, Allah'ıma yükber demeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, Camiye gelmeli, mukavele dinlemeli, o vakti değerlendirmeli. Geçin, o vakti, her zamanda söylediğimiz gibi, Allah Teala Hazretleri onları tatbik etmek cümlemize nasip eylesin, duaların kabul olduğu zamandır. Yani o Sabır vakti, duaların kabul olduğu vakittir, Allah Teala Hazretlerinin rahmetinin çok olduğu zamandır. Manevi bir alışverişin bütün canlılığıyla teman ettiği zamandır. Manevi bir pazarla alışveriş, büyükkârlar kazanıyor yani o zamanlar, O zamanlar da faydalanmalı insanı yok. Hem belki Ramazan'dan sonraya da bir adet olur. Tehidinde kalkmasa da böyle şey olur. Ramazan'da bir aylık egzersiz. Ondan sonra kalkmasına sebep olur. Bir tavsiye daha. işinden e, yine insan büyük birisi. Memurlar tabii erken tatil ediyorlar. Onlar garantili gelirler. Esnaf da Bıraktım biraz hırsızlamalı, Evine biraz erkencelersin. İftardan, yani şöyle bir saat bile önce evinde bulunsun ve İftar vaktine kadar yine Kur'an-ı derimleri zikirle, dua ile mecbur olsun. Çünkü duaların makbul olduğu zamanlardan birisi de istardan önceki vakittir. Yarım saat, 45 dakika, ne kadar şey yapabilirsin, o vakitte dua ederse Evliya Allah'tan bir zırahtan duydum ki her vakti kadar bilmektedir diyoruz. O şey. İzlediğiniz sürekli bu vakit. İnşallah öyle ayrılık, güzel dualar edersiniz. Biz de duadan unutmasınız. Müslümanın Müslüman kardeşine yaptığı dualar, efendim, e, kıyamında yaptığı dualar, yüzüne karşı oluyor. Demek gösteriş, başka sebepler vardır. Rüya ihtimali vardır ama kıyamında yaptığı dualar mahvurdur. Böyle birbirimizi duadan kılıklayalım inşallah. allah Teala Hazretleri, tabii şeye de dikkat edelim, ilk hususundan, kılmak gelmişken, bu teravitlerde hızlı kılmak, hızlı kıldırmak meselesinde, hocalarını da tazik etmeyin, öylesine çok rahmet etmeyin. Namaz namazdır. Yani öyle fazla küldür, yüküsü, süküdü, benzi olmayınca olmaz. Tadili, erken bile kılınması lazım. allah Teala Hazretleri, huzurunda kılınmak bir namazdır. Böyle olmaması lazım. Yani mülteye kalp gittiği zaman duracaksın. Doğrulduğu zaman duracaksın. Seyrede duracaksın. Sonra kıraatin belli bir ölçüde olacak. O te teravih namazında fazla kerami, sevabı sevkelerde fazladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mürekkeli bir sünnetidir. Onu da öyle sarılaklarla, dualarla, şeylerle, tadili erkanıyla Böyle kılmağa çalışmak lazım. Hocaları aman çabuk kılgınan diye tazik etmemek lazım. Tadili erken ile kılmağa vervet etmek lazım. Allah Teala Teşekkürler. Ramazan'ın feyninden bereketli sen kim Böyle, terazihten dikkat ederek, saf olumdan kalkarak, Kur'an okuyarak, ibadetleri cemaatlerle güzel güzel yaparak, çok Kur'an-ı Kerim okuyarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve Hazretlerine çok salatu selam getirerek, çok tesbih ve zikir ederek, Kalbi kafiyi tutmayarak, etrafa baktığı zaman ileride bakarak, aramraların gönlünü tutarak, aram sözleri dinlemeyerek, çalgı, ki yorumlanıp bir eğlence ne, yani boş şeyleri dinlemeyerek, diliyle hayır suve diyerek, kötü şeyler söylemeyerek, farklı hem zanî işaretlerle hem de iç bağımlılık işaretleri bir ayetlerdeki o yorum güzel birler tutar ve ondan sonra da malûbu malûbürim diye Derdik olmak, büyük bir bedeline olmak, büyük bir cillak Allah'ın sevdiği kullar cümlesine dair olmak, kümle bize nasip eylesinler. <gülüyor> Fatiha-i şerifine muhabbet <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. 5 salavatı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 اللهم صل के देवी करते ये देवी रामामी अम्बे नमः सर्व संप्रवादावतार राम You <laughs> never İnsanların nimetleri akıp insanın bedelidir. Allah Teala Rabbi'nin bu kudretlerin ağızından ezikler vardır. Paz bu kederden bizden kabul edip taşları elinden rahat sattan tekrar bir akıl Aleyhi ve Sellem Mubarak ruh acizane, fakirhane diye edildik vasılayla <gülüyor> ee, ve onun âlinin, ashabının etbaalının ruhlarına da ayrılayım ikra eyle <gülüyor> Peygamber Efendimiz'den, hadallahu aleyhi ve sellem zamanımıza kadar bütün din âlimlerimizin, ve onlara tahdiye olan ehlita ruhlarına mesahitlerine, biya ve meşahitlerine Evliya Allah ve salih da ayrı ayrı hmm. Bu arada kültemizin annelerinden, babalarından, akrabalardan ve ayete intihar eylem şuna sahib sindiklerinin evluluklarına da ikram hmm. nur, hmm. meşgul, hmm. mağdur, hmm. Hmm. eyle. Küllesinin hmm. kabirlerini kür nur, ruhlarını derecelerini âlâ eylem. Sağlam anda açık yüce akıllar olarak sana kovibayi nasip demiyor Ya Rabbi yaradana uygun ölçüde işlediğimiz sadi amelde işlediğimiz cümle mizden nasip demiyor seviler. Ümbe tuhafamda işlediğimiz met edilmiyorum cümle mizden nasip demiyor seviler. Ümbe tuhafamda cümle mizden korktuklarından emin nail eylen. dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şenlerinden, kökülüklerinden, felalarından, sıkıntılarından, cümlemizin karar ile emrede eyle, dünyanın ve ahiretinin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına, cümle ümmet Muhammed ile beraber biz acizlerinde naim ve mazhar eylem, vücutlarında sıfrat, afiyetler, ihsan eylem, hastalıklarında devalar, müşkülümüzde çareler, dertlerimize çareler, İslah ile evet. sıkıntılarımızı Ferahat Tebliği evet. evlatlarımızı ailelerimizi, kendi nefislerimizi züfükleriminde İslah ile tümünde evet. güzel evet. duygular, evet. şu namazlarımız gülüm bahane الذي sahr'a lana hada bima kunna mukrinin ve inna ila ayet-i kerimeleridir. Bu okunmuştur. Bu da gene e, gemiye binmekle ilgilidir ama öteki bineklere de teşmil edilmiştir. Böyle bir bine binildiği zaman bu dua ile dua edilmesi tavsiye olunmuştur. Allahu Teala Hazretleri her işimizde ona hakkıyla tevekkül etmeyi bizlere nasip ediniz. Çünkü ona tevekkül edenleri Allah sever ve mahrum koymaz. Menzülü maksuduna ulaştırır, işini kollar, kendisine emanet olduğuna kendisine sığınana Allah zarar getirmez. Allahu Teala Hazretleri bizi kendisinden sevdiği, razı olduğu, nüfusunda, himayesinde tuttuğu, koruduğu, kolladığı, iyi kullarının cümlesine dahil eylesin. Fatiha-i Şerife,